أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هلف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم حدا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون Ulaika ala hudam rabbihim wa muflihun. Sadaqa Allahu alazim. Wa ballaghana rasuluhu an-nabiyul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziguna min ash-shahidin ash-shakirin bi hak wafi yaziz mutlak cümlemizi sirat al sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleyem. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de husn-u ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffâk eyleyem. Muhtarım Cemaat-i Müşrim'in edeyim, okuduğumuz ayetler, namazda ikinci rekâtte okuduğumuz Lokman Suresinin ilk ayetlerini müzakere edeceğiz inşallah. Yüce Celle ve Ala Hazretleri Lokman Suresinden okumuş olduğumuz ilk ayetlerde şöyle buyuruyor. Elif Lâmi Tilke âyâtul kitâbil hakim. Tilke kullarım bu surenin içerisindeki ayetler ayakül kitabil hakim, tepeden tırnağa kadar her kelimesiyle, her ayetiyle, her suresiyle hikmetlerle dolu olan Kitabullah'ın ayetleridir. Yani şuraya başlarken Yüce Rabbimiz, ey kullarım sizin duyacağınız ve dinleyeceğiniz, okuyacağınız bu ayetler hepsi hikmetlerle dolu olan, hep doğruyu ve gerçeği anlatan, emsali olmayan Şitabullah'ın ayetlerindendir. Diğer surelerin ayetlerine nasıl itina göstermeniz gerekiyorsa, aynı itina ve ehemmiyeti de bu ayeti kelimeleri okurken, dinlerken göstermelisiniz. Sonuçta, bu ayetler de benim ayetlerimdir. Diğer Şuralerdeki ayetlerde benim ayetlerimdir buyurmak suretiyle ayeti kelimeler karşısında bizim dikkatimizi çekiyor yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri. Hudan ve rahmeten lil muhsinin. Bu şuranın içerisindeki ayetler Kur'an ayetleri gibi muhsin olan kullar için bir hudadır. Bir de rahmettir buyuruyor yüce Rabbimiz. Demek ki bu ayet bu surenin içerisindeki ayet kelimeler muhsin olan insanlar için bir hidayettir, bir de rahmettir. Muhsin ne demek evvela? Muhsin lugat manası itibariyle baktığımız zaman güzel kulluk yapmaya çalışan demektir iyilikler ve güzellikler yapan demektir. Ancak bunu Ali Sıratu vesselam efendiler efendimizin muhsin ile ilgili yapmış olduğu bir hadisi şerifle daha iyi anlamaya kalkarsak bir üç derecesi anlaşılmış olur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh anlatıyor. Ben beyaz elbiseli birisi geldi genç bir delikanlı. Üzerinde toz ve leke yoktu. Uzaktan geldiğini ima edecek elbisesinde terleme, lekelenme alameti yok idi. Fakat yakından da gelse biz tanımalıydık, yaşadığımız bölge, bizden de kimse onu tanımıyordu. Geldi, aleyhissalatu vesselam Efendimizin önüne diz çöktü, dizini aleyhissalatü Efendimiz'in dizine dayadı, elini dizlerin üzerine koydu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye soru sormaya başladı. اَخْبِرْ iman. İman nedir, bana anlatır mısın dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman şartlarını sayıyor. İman, Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiretine kadere inanmandır. Yordu. O soruyu soran bembeyaz elbiseli, yakışıklı delikanlı dedi ki sadaktı, doğru söyledi. Biz taaccüp ettik diyor Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu Bilmez gibi sordu, bilin gibi tasdik etti. Doğru söyledi, demek ki biliyormuş. Sorarken bilmez gibi sormuş ama sonunda doğru söyledin deyince ne demek oldu? Ben de biliyordum, senin söylediğinde doğruymuş. İkinci sorusunu sormuş. Ah bir ni'anil İslam. Peki İslam nedir? Bana haber verir misin? Demiş. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz İslam'ın şartlarını saymış. İslam kelime-i şehaleti terennüm ettikten sonra, kalb ile ile ikrar ettikten sonra işte beş vakit namazını kılmandır, orucunu, zekatını vermen ve haç görevini ifa etmendir buyurdu. Sadak da doğru söyledi. Yine Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu tür dikkat kendisini seyrediyoruz diyor, bundan da hayret ettik. Bu soruda da bilmez gibi sordu, bilir gibi cevapladı. Üçüncü sorusunu sormuş. اَخْبِرْنِي عَلِ ihsan. İhsan nedir? Bunu söyler misin? İhsan işte ayet-i kerimede geçen muhsin olmak. Kelimenin manasıyla bir işi güzel yapmak, güzellik yapmak, iyilik yapmak anlamlarına gelir. Ama bu lügat anlamı, terim anlamı böyle iken dinimizde hangi anlamda kullanılmıştır? Ve Ali ve Efendimiz bunu hangi anlamda izah buyurmuşlardı? Kâle Ali Vesselam efendimiz bunun cevabında buyurdular ki: El ihsanu en ta'budallaha kaenneke tura. Fe illen fekun tura fe innehu İhsan Allah'a öyle ibadet edeceksin ki Sanki o seni görüyormuş. Hislerinde ve duygularında Rabbim beni görüyor. Kulluk vazifelerimizi icra ederken yüce Rabbim beni görüyor düşünerek kulluk yapmak ihsandır. Fe tekün tarahu yara. Sen Mevla'yı görmüyorsan bil ki Mevla seni görüyor. Ben görmüyorsam görülüyorum hani gizli kameralar vardır, eğer adam biliyorsa ki ben burada kamerayla tespit ediliyorum hareketlerim ve konuşmalarım, kendisi kamerayı görmese bile hareketlerini ona göre tanzim eder mi? Ona göre ayarlar mı? Ayarlar. Bilse ki insan kesinlikle ben bu iş yerinde bu yazıhanemde gizli kamerayla takip ediliyorum bunu kesin olarak bilse, kendisi kamerayı görmese bile ona göre hareket eder, konuşmalarında, hareketlerinde ve işlerinde suç teşkil edecek, kameraya takılacak bir yanlış iş yapmamaya çalışın. İşte Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, biz görsek de görmesek de bize bizden yakındır ve her zaman bizimle beraberdir. ve مَعَكُمْ eynema مَا Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Bir hadisi şerifte Ali Aleyhissalatu vesselam efendimiz inne efzale imanil mer'i en ya'lema en Allahu ma'ahu haythu kana insanın imanının en üstün derecesi Allah benimle beraberdir cennediler nerede olursam olayım Mevla benimle beraberdir bu inaneyen bu itikadan sahip olursa bu atmosfer onda her zaman hakim olursa, işte bu imanın en üstün derecesidir." buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanda tabi bu sorulduğu zaman cevabını böyle vermek ayrı şey. Bu havanın, bu atmosferin, bu imanın insanda hakim olması ayrı şeydir. Bir tanesi anlatıyor, diyor ki, Hocam diyor, biz başımızdaki Hocaefendi Hazretleri ile hacca gittik. Bir cemaat olarak, bir grup olarak hacca gittik. Özellikle bir otel tuttu. bize yetecek kadar bir otel tuttu. otelin bahçesi var. Geliyor kuzular, gidiyor koyunlar diyor, maddi imkanlar iyi olan insanlardı, geliyor koyunlar, gidiyor kuzular durmadan diyor, mükemmel mükemmel yemekler yiyoruz. Yemekleri yemenin akabinde, bunları eritmek için de otelin bahçesinde spor yapıyoruz. Kâbe-i tavafa gitmek isteyenler olursa buraya gitmenize gerek yok, burada siz sporunuzu yapın. Nasıl Nasılsa geldiğinizde gitmişsiniz ya, bir tavaf yapmışsınız ya, bir de Arafat'a çıkarken gidip yaparız, bir de Arafat'tan dönünce yaparız. Biz burada meşgul olalım diyorlar. Efendim koyunları kuzuları yiyerek Efendim göbek şişiriyorlar diyeceğim Bir de bunları eritmek için spor yapıyorlarmış bunu yaşayan adam kendisi anlatacağım şimdi size soruyorum. insan Allah'a inandığı için haç vazifesini yapmak üzere kalkmış tabi ağalamaya kadar gitmiş Allah benimle beraberdir inancına sahiptir yani sorsan bu sorun cevabını böyle verir ama Kâbe gibi bir yerde, Mekke-i Mükerreme gibi bir yerde, bir daha ya gelecek ya gelmeyeceğim. Milyonlarca masrafını yapmış, gelmiş, ben bütün saatlerimi, vakitlerimi Kâbe-i içerisinde geçireyim. Tavaf etmekten aciz olsam bile Kâbe'nin kendisine bakmak bile benim için ibadettir demesi gerekirken. Kâbe-i Muazzama'da hiç olmazsa bir hatim indireyim, olmazsa namaz kılayım, olmazsa Kâbe'ye bakayım. ''Yapabilirsem tavf edeyim.'' demesi gerekirken şimdi böyle bir anlayışta, velenki Mekke-i Mükerreme'de olsun, bu insan Allah benimle beraberdir, beni görüyor, inancını kendisine hakim kıldı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Haccı gidiyor insan, haccı gittiğinde sabah namazına kalkıyor arkadaşlarım kendisi şöyle bir sağ sola bakıyor, arabalar durmadan harame adam taşıyorlar, giden insanları götürüyorlar, durmadan servis yapıyorlar. Bila ücret, yani ücretsiz, her otelin önünde kâbe-i götüren servis arabaları var, bu mecburidir. Her otel uzaklık derecesine göre servis koymak mecburiyetindedir. Ücretsiz olarak götürüyor, görevi o. Doldukça gidiyor, doldukça gidiyor. Şimdi tembelliğin bu, kadarı da, bu kadarına da doğrusu pes derler yani. buradan oraya kadar gitmiş, Mekke'ye kadar gitmiş, Medine'ye kadar gitmiş, vazifesini icra edip günahlarından silinecek bu insan. Sabah namazını kalkıp pijaması ile beraber otelde odasında kılıyor veya çatıda kılıyor veya altta ona göre yer varsa orada kalıyor veya mahalledeki ufak bir meslikte kılıyor da kendisini bila bedava Kabe-i götüren arabaya binip gidip sabah namazını veya diğer vakit namazlarını orada kıldı Hele ki Mekke'de ve Medine'de namaz vakitlerinde bütün dükkanlar, mağazalar iyi ki kapalıdır. Eğer ki dükkanlar, mağazalar namaz vakitinde kapalı olmasaydı, haram şerefin içindeki adamlardan daha çoğu dışarılardan pazarlarda olurdu. Ama oradaki kural elhamdülillah Namaz vakitlerinde mağazalar da alışveriş olmaz. Namaz vakitlerinde kapalıdır onlar. Çeker perdesini, bizdekiler duymasın ha. Aaa, yamışları gelirse adam nasıl geçirecek diye aklımıza gelebilir hemen. Biz başka türlü alışmışız. Onlar böyle uyguluyorlar. Hiç de zarar etmemişler, hep kârlı çıkmışlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan Kabe'de de olsa, Mekke'de, Medine'de de olsa, buradan oraya kadar bile gitsin inancın da sorduğun zaman Allah benimle beraberdir cevabını verebilir. Ama bu yetmiyor işte. Niye yetmiyor? İnsanın eylemlerine, hareketlerine yansıması gerekir. Yani içinden yalan söyleme duygusu geldiğinde Allah beni görüyor, yalan söylemiş olurum bunu söylersem deyip de yalandan vazgeçiyorsa, gözünün kapaklarını kaldırdığımızda, göz kapaklarımızı kaldırdığımızda, karşımıza bir haram manzara çıktığında ''Rabbim beni görüyor'' diyerek gözümüzü sağa sola çevirebiliyorsak, o harama bakmıyorsak, kulaklarımıza dinlenmesi caiz olmayan, günah olan bir şey intikal ettiğinde ''Olamaz, Rabbim beni görüyor, canım istese de bu olmaz, Rabbim beni görüyor, kameraya anlıyorum'' diyerek bundan vazgeçiyorsa, işte ihsan makamı oldu. Allah -u Teala beni görüyor. Ben onu görmesem de o beni görüyor. İsti'in billah ve lögad halaknal insane. Andolsun muhakkak insanı biz yarattık. Ve na'lamu ma vesvesu bihi nefsuhu. Nefsi ona ne vesvese veriyor. İçinde ne duygular vardır? iyi veya kötü? Biz bunları biliyoruz. Ve nahnu akrabu Biz insana daha yakınız. Min hablil verid o insanın şah damarından insana daha yakındır. Demek ki biz nerede olursak olalım, Yüce Rabbimiz bize şah damarımızdan da daha yakındır. Bizim ondan gizli saklı bir şey yapmamız mümkün değildir. İşte muhsin olmak, ihsan makamı dediğimiz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in açıkça izah etmiş olduğu şekliyle budur. O soruyu soran, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soruyu soran kişi, bir de akbirini alis kıyamet ne zaman kopacak bunu haber ver bana dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona enteresan bir cevap verdi. Mel mes'ûlu anha bi'e'leme mine's-sa'i. Sorulan ben, soran senden bu konuyu daha iyi bilmiyorum. Sorulan sorandan daha iyi bilmiyorum bunu. İpucu verdi Ali İsveleti Vesselam Efendimiz. O sorulara soranın kim olduğunu ipucunu vermiş oldu aslında değil mi? O zaman bir başka soru sordum. Akbiri an emaratih. O zaman Kıyametin alametlerini söyle bu. Kıyametin kopması yaklaştı diyebileceğimiz alametler neler? Al. Enteliden emetu rabbetha ve am tara lkhufata al'urata ri'a'a'sh-sha'i ytatadalunha fi'l-bunyan Bu e, soru cevapta Aleyhisselam Efendimiz kıyametin iki alametinden bahsetmiştir. Birincisi Enteliden emetu rabbetha Kadının cariyenin efendisini doğurması bir kadının kendi efendisini doğurması ne demektir? Bunu hadis, hadis-i şerif-i şöyle izah ederler, birçok izahın özetine sürülüyor. Normalde dinimizin bize verdiği terbiye ile anne ve baba hakkı, bütün hakların önünde gelir. Bir insanın annesi veya babası, müşrik de olsa, dinsiz, imansız da olsa o evladın anne ve babasına karşı evlatlık görevi noktasında hakkını ihlal edemez. Müşrik olan babasına evlatlık görevini yapacaktır, müşrik olan annesine evlatlık görevini yapacaktır müşrik bile olsalar. Ancak böylesine anne ve baba insana dinsizlik yolunda bir tepkin yaparlarsa bunu dinlemeyecek, bunu nazar itibar almayacak, buna itaat etmeyecek. Bunun dışında babalık, evlatlık münasebetlerinde kişi babasına karşı, annesine karşı görevlerini ihmal etmeyecektir. Ve en büyük günahlardan birisi de dinimizde anne ve babaya isyan etmek, onların gönüllerini kırmak, onların hak ve hukukuna riayet etmemektir diye de vardır. Dolayısıyla İslam hukukunda insanların büyüklerine karşı, anne ve babalarına karşı, büyüklerine karşı saygılı olması Allah'a ibadet etmenin hemen akabinde zikredilir. Yani, ''Ve qadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ ve bil vâlideyni ihsânâ'' Rabbim kesin karar vermiştir ki ondan başkasına kesinlikle ibadet etmeyeceksiniz. Bir de annenize, babanıza iyi davranacaksınız. Bakınız burada İslam Suresinde Yüce Rabbimiz kendisine şirk koşulmamasını Arkasından hemen anne ve babaya iyi davranılmasını emrediyor. Demek ki anne ve babaya iyi davranmak, Allah'a şirk koşmamak kadar önemli kabul edilmiştir. İslam dini bu terbiyeyi insana veriyor. Unutmayalım ki bugün bizim annemiz ve babamız vardır, yarın biz anne baba olacağız. Gençler için bilhassa söylüyorum, zaten çok da anne babada olmuşuz. Bunun için söylüyorum. Şimdi bu hadisi şerifin soru soranın sorusuna verilen cevaplar içerisinde entelidel emetu rabbeteha kadın cariye kadın kendi efendisini doğuracak hadisi şerifinin izahında deniyor ki İslam Evlatlara, çocuklara, anne ve babalarına karşı saygıyı böylesine emrederken kıyamete doğru insanların ahlakı öylesine dejenere olacak ki, anne hizmetçi gibi olacak, çocuk ağa gibi, paşa gibi olacak. Anne ve baba evladını sayacak, evlat annesini ve babasını saymayacak. Zaten annesini ve babasını saymayan bir insan kimi sayar ki, Kimseyi saymaz. Yani o insanda ahlak bitmiştir. Terbiye bitmiştir. Ve insandan ahlak ve terbiye bitince insan da bitmiştir. Âdemî zâde eger bi edebest âdem nîst cismi beni âdemu hayvan edebest Şeş mükşâ ve bibin cümle kelamun Ayet ayet hemeni manayı Kur'an edepset. İnsanı hayvandan ayıran edeptir. Eğer insanda edeb yoksa o insan insan değildir. Gözünü aç ve Kur'an ayetlerine bak. Tek tek ayetleri oku. Görürsün ki Kur'an-ı Kerim tepeden tırnağa kadar edettir, edettir, edettir, edettir. öylece. Bir evlat, annesini ve babasını dinlemiyorsa, onlara sevip saymıyorsa, dünyada sayacağı hiçbir kimse kalmadı demektir. Dolayısıyla kıyamet alametlerinden bir tanesi, küçüklerin büyüklere karşı saygısının bitmesi, Büyükler, küçüklerden korkarak hareket ederler, küçükler, büyükleri saymazlar. İşte kıyamet alameti budur, diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bugün böyle bir durum gerçekleşmiş midir dünyada ve çevremizde? Çocuklar için babalar her şeyini feda ediyorlar. Kendi ihtiyaçlarını görmüştür, kendisini idare edecek geliri vardır ama Yine çalışıyor, diliniyor. Çocuğum, çocuğum, çocuğum diyor. Lisesini bitiyor, üniversitesi için. Üniversitesi, üniversitesi diyor. Üniversitesi bitiyor, evlendireceğim, evlendireceğim diyor. Evlendiriyor, efendim maaşı yetmeyebilir, borçları, senetleri falan vardı, takviye ediyor. O da yetmiyor, ya işlerinde aksaklık olursa, ileride bir sıkıntı olursa, bunlara bir gelir getirecek bir dükkan, bir daire gibi falan diye. Yani son nefesine kadar baba evladım, evladım, evladım, evladım, evladım diye diye ömrünü tüketiyor. O evlat sanki bunları yapmak mecburiyetindeymiş gibi, bunlardan dolayı babasına bir teşekkür borcu, bir saygı borcu yokmuş gibi hareket ediyor. Genelde insanlar maalesef böyle oluyor. Bir başka boyutunu söyleyeyim size. Şimdi aramızda üniversitede okuyan gençlerimiz olabilir. Cenab-ı Hak istikamet üzere olanların sayısını ziyade eylesin ve her birisine istikamet nasip eylesin. Bu söylediğim büyük bir ekseriyet tarafından yapılan yanlıştır. Herkes aynının anlamına gelmez. Mesela ben bir üniversite öğrencisi oluyorum, kendimden örnek vereyim yanlış anlaşılmasın. Ben bir üniversite öğrencisi oluyorum, kendi imkanların üniversitedeki ihtiyaçlarını görmeye yetmiyor veya biraz zorlanıyorum. Bir Hacı Efendi, bakıyorum burs verme imkanına sahiptir, bir vesileyle ondan bir burs alıyorum. Atıyorum, 50 milyon, 100 milyon burs alıyordu. Duyuyorum ki falanca yerde bir vakıf var, o da burs veriyor, gidiyorum ondan da bir burs alıyordu. Duyuyorum ki İstanbul Belediyesi de burs veriyor, gidiyorum oraya da yazılıyorum. Dur, dur kardeşim, bir de başkası aslında, hepsini sen mi alacaksın? Ne kadar yerden burs alma imkanı varsa burs alıyorum. Şimdi bunu bursunu aldığı bir üniversite boyunca, bir sene, üç sene veya dört sene boyunca bursunu aldığı adam için sanki bu bana bu parayı vermek mecburiyetindeymiş gibi hareket ediyor. Bir bayramda bir seyramda arayayım da telefonla halini hatırını sorayım demez. Bir defa elini kaldırdığı zaman namazdan sonra ya bunlar bana bu kadar yardım ediyor, Cenab-ı Hak bunların işlerini asan eylesin bunların çoluğunu çocuğunu hayırlı öylesin diye bir kere dua bile ediniz büyük bir kısmı. Yardım edenin kullandığı telefon 100 milyonluk telefondur. Yardım alan, burs alan öğrencinin kullandığı telefon 800 milyonluk telefondur. Şimdi telefonlara bakarsak o çocuk bu adama yardım etmesi lazım. Bir kısmının içtiği sigarasının, sigaranın markası ve kalitesi de o yardım eden adam sigara içiyorsa onun işi sigaradan da daha kalitesini içiyor. Nasıl olsa haydan gelmiş, uyuyak gider hesabını yapıyor. Bu da aslında bir saygısızlığın, minnetsizliğin bir göstergesi değil mi? İşte bütün bunlar hepsi insanın insana saygısından, büyüklerine saygısından uzaklaşmasının bir göstergesidir. Kıyamet alameti midir bunlar? Elbette. Bunların hepsi kıyamet alameti. Diyelim ki sizden biriniz, bir öğrenciye 4-6 sene, sene üniversite boyunca beklediğinden daha fazla yardım etsiniz, burs versiniz, ihtiyaçlarını görsünüz. Üniversite bittikten sonra, memuriyete başladıktan sonra, iş düzenli kurup veya ticaretine başladıktan sonra bu adamlar bana burs verdi, aradasında gideyim, ziyaret edeyim, Efendim, diyen insanlar adeta yok diyecek kadar azdır. Adam, birisi Diyarbakır'dan, Gaziantep'ten, Urfa'dan, öbürü Edirne'den, efendim, Tekirdağ'dan hiçbir ilişkisi yok, yani bir bağ, maddi bir bağ yok, akrabası falan değil. Sadece yardım duygusuyla elini uzatmış, oğlu değil, yeğeni değil, torunu değil, oğlu torun da olsa gene saygı duymak gerekir, nimete karşı teşekkür etmek gerekir. Hiç böyle bir bağda olmadığı halde yardım elini uzatıyor, aman yavrum sen kötü yollara düşme, efendim başarılı bir şekilde okulunu bitirmen için ben sana destek olayım diyor, adam destek oluyor, burs devam ettiği süre içerisinde bile Kandillerde, Cuma'larda, vesaire bayramlarda gideyim böyle bir insan vardı. Benim babam değil, amcam değil, dayım değil buna hiç olmasa bir telefonla Haline Hatun'u söyleyim demiyor. Bayramda seyreder aramıyor. Arasa da bir sonraki senenin borsunu temin etmek için garanti almak için bir, ilik, bir iki efendim mesaj çekiyor. Hele üniversite bittikten sonra bu adam bana bu kadar yardım etti gideyim bir teşekkür edeyim. Arasa da Haline Hatun'u söyleyim deme duygusu çoğundan kaybolmuş. Elbette helal süt demiş, saygılı insanlar da vardır. Bu işin değerini, kıymetini bilen de vardır ama ne kadar yüzde kaç kişi, yüzde kaç kişi, onu siz bilirsiniz, yüzde bir ya vardır veyahut da yoktur. Ben biraz bu işte uğraştığım için, yani burs işiyle de uğraştığım için ve uğraşan arkadaşlarla da teşriküme sayım olduğu için, efendim, bu konuda kendi tecrübem de vardı, yani hep başkasından duyarak söylemiyorum bunu, ben kendi tecrübemle de yaşamışımdı. Eğer burs alan öğrenciye bursunu posta havalesiyle veya banka havalesiyle gönderdiysen o üniversite bitene kadar da gelip bir daha görmek de görmüyor, nasıl olsa olduğum yere geliyor diyor. Olduğum yere geliyor, geldiğine göre bir daha gönderen adamla da görüşme ihtiyacı da duymuyor. Evet, işte bu, bütün bunlar minnetsizlik, saygısızlık tabi sonuçlarıdır. Kıyamet alametlerinden birisi neymiş? Kadın kendi efendisini doğuracak. Efendi saygı duyulan demektir. Yani anneler ve babalar çocuklarına saygı duymak mecburiyetinde kalacaklardır. Aa, biz biraz bir şey söylesek evden çekip gider, kaçar gider sonra peşinde dolaşıp, dolaşıp dolaşacağız öyleyse o ne dersi olsun. Peki oğlum, öyle miyiz? Hadi öyle olsun. Evlat ne derse o oluyor, baba ve anne ne derse o olmuyor. İşte bu kıyamet alametidir. Bir de وَاَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ رِعَاءَ الشَّاءَ Yalın Efendim, baş yaşı, fakir, yoksul, daha da çobanlık yapan, ailelerden gelen insanları يَتَبَا وَنُورَ فِي yani Binaları yüksek yapmakta birbirleriyle yarış yapacaklar. Ayağında çorap bulamayan insanlar, dağda çobanlık yapmak suretiyle zar zor geçimini temin eden insanlar şehre gelecekler ve birbirleriyle binaları yükseltmekte yarış yapacaklar. Benim binam üç kat, burunki dört kat olmaz, benimki beş kat olacak. Binaları efendim yükseltmekte yarış yapacaklar buyurdu. Bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurduğu zaman iki katlı ev hiç yoktu oralarda. Ve nasıl evler vardı? İşte hurma dallarından, işte öyle iptidai şekilde yapılmış evler vardı. ve Vesselam Efendimiz'in verdiği kıyamet alametleri budur diye ifade buyurdu. Bu durumlar gerçekleşmiş mi, gerçekleşmedi mi onu siz değerlendirirsiniz. Nereden geçtik buraya? Ayet-i Kerime'de muhsin ifadesi geçiyor. İhsan kelimesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i anlamaya çalıştık. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh buyurdular ki bu sorunun cevabını aldıktan sonra adam çekti gitti. فَلَبِثُ مَلِيَّا Bir süre arkasından baka kaldım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki هَلْ تَدْرُونَ مَنِ الساي. Bu soruyu soran kim olduğunu bildiniz mi? Dedi ki Allah ve Resulü daha iyi Dedi ki, buyurdu ki bu Cebrail aleyhisselam idi. اَتَاكُمْ Yuallimukum, د۪ينَكُمْ Size geldi, dininizi öğretiyor size. Bu soruları sordu benden cevabını aldı. Siz de pür dikkat dinlediniz. Dolayısıyla dininizi size öğretti. İman nedir? Öğrenmiş oldunuz. İh, İslam nedir? Öğrenmiş oldunuz. İhsan nedir? Öğrenmiş oldunuz. Kıyameti kimse bilir mi bilmez mi onu öğrenmiş oldunuz. Alametlerini de bu arada öğrenmiş oldunuz. Bunları öğrenesiniz diye geldi bu soruları sordu cevabılarını benden sizin huzurunuzda almışım. Kendi bilmediği şeyler değildi bunlar. Siz duyasınız öğrenesiniz diye bunları söylemiştim. Evet. Kur'an ayetleri muhsin olan insanlar için, ihsan makamına ulaşmış insanlar için, güzel kulluk yapmaya çalışan insanlar için bir kılavuzdur, hudadır bir de rahmettir. Bu ifadeleri böyle üstün körü geçmemek lazım tabi. Ama bunlara da takılıp kalıp Sohbeti burada bitirmek istemiyorum. Yani bu süredeki ayetler Allah Celle Cilallahu bize acıdığı için, merhamet ettiği için bu gerçekleri bize duyuruyor. Çünkü bu gerçeklerden uzak yaşamış olsak, insanlıktan uzak yaşamış oluruz. İnsanlıktan uzak yaşamış olunca ahirette kaybımız çok büyük olacak. Mevla bize acıdığı için bu gerçekleri duyuruyor. Rahmet. Ne demek rahmet? Bunlar ben merhamet ettiğim için bu gerçekleri anlatıyorum. Ben size acımasaydım, bu gerçekleri size açıklamaz. Ve siz de bunlardan mahrum kalırdınız. Mahrum kalınca bu hazineleri elde edemezdiniz. Bir de bu da yani bu ayetler elinizden tutar sizi Allah'a ulaştırır celle celaluhu. Sizi cennete ve cemalullah'a ulaştırır. Şimdi bu ayeti gelmesinin hemen devamında yüce Rabbimiz Muhsin olan kullar kimlerdir? Muhsin olan kullar kimlerdir? Onu kendisi izah ediyor. Elledin yuqimun ve yuqtun zekate, bil yuqinun. Namazını dost doğru kılan, zekatını tam olarak veren, ahirete tam olarak şübestiz olarak inanan kişiler muhsin kişilerdir muhsin kişiler. Demek ki, bir insan namazını dosdoğru kılıyorsa, namazının hakkını ödüyorsa, zekatını tam olarak veriyorsa, ve ahirete tam olarak inanıyorsa, o insan muhsin olabiliyor. Ve Kur'an-ı Kerim ona merhamet elini uzatmış oluyor, bu ayetler ona merhamet elini uzatmış oluyor ve bu insanları çirke çirke cennete götürüyor. Kıymetli müminler, namazı dosdoğru kılmadıktan sonra, ifadelerimizde namazı kılmak demiyoruz değil mi? Ne diyoruz namazı? Dost doğru kılmak diyoruz. Yani benim kıldığımı görüyorsunuz. İşte öylesine namaz kılın buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Dostdoğru namaz işi o namazdır. Bizim imanımız Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin imanına namazımız O'nun namazına orucumuz O'nun orucuna zekatımız O'nun tarif ettiği şekle uyduğu hacimiz onun yaptığı hacca uyduğu takdirde mebrur ve makbul ibadet olur bunlar. Ona uymadığı takdirde geçerli olmaz. Dolayısıyla namazını dost doğru kılan insanlar, zekatını tam olarak veren insanlar, ahirete kesin olarak inanan insanlar, işte Allah'ı görür gibi kulluk yapanlar bunlardır. Bir insan namazında aksaklık yapıyorsa, Mevla'ya inancı olabilir. Ve bu inancı da imanını temin etmiş olur. Ancak Allahu Teala beni görüyor kaliteli davranışından mahrum Bu seviye, bu dereceden mahrum Bu bir makamdır. Bu makama daha erişememiştir. Bazen karşılaşırız ki aramızda da mutlaka vardır. Adam 40 yaşına diyor, 60 yaşına geldim, 70 yaşına geldim. Benim bir vakit kazanamadım. Yok, hatırlamıyorum, Aman Allah'ım ne güzel şimdi. 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş bir vakit kazamıyor. İnice insanlar da ki aynen Allah'a inanıyor, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inanıyor. 50 yaşına gelmiş ömründe bir tane 5 vaktinin tamamını kıldığı bir gün yok. Yani sabah kılmış, öğlen de kılmış, öğlen kılmış, ikinci de kılmış, i̇kindiği kılmış, akşamı yatsıyı kılmış, günde 5 yıldır namazını eksiksiz kıldı, bir tane günü yok. Bu ikisi de aynen Allah'a inanıyor. Aynen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inanıyor ve onun ümmetiyim diyor. Fakat manzaraya gelince birisi farklı, birisi farklı. He demek ki birincisi bir tanesinin Allah'a inanç derecesi daha yüksek. Her namaz vakti tabir caizse sanki kulağından çeken, elinden tutup kalk namaza diyen birisi varmış gibi içinde öyle güç, kuvvet varmış gibi tutuyor, namaza getiriyor. Öbürü tembel tembel, mıymıntı mıymıntı. Her şeyi biliyor ama onu bilmiyor. Her şeyi yapıyor ama onu yapmıyor. Bir saat, bir buçuk saat çıkıyor arkadaşlarla beraber, mahalleden uzak bir yerde parasını ödemek suretiyle, yeşil saha diyorlar, yeşil sahada bir saat, bir buçuk saat koşuyor, kan ter içerisinde koşuyor, koşuyor, koşuyor, spor yapıyorum diyorum. Oh bir, bir de derin nefes alıyor, iyi oldu bu falan diyor, stres attık falan diyor. Aynı adamın yerinden kalkıp da, burası da yeşil sahibi, öyle değil mi? Olduğunuz yeri yeşil sahibi ama ücreti olmayan yeşil sahibi. Burası da yeşil sahibi, gideyim camiye, efendim şu namazımı cemaatle kılayım, Aynı insan diyemiyor. Orada bir saat, bir buçuk saat, parasıyla beraber koşuyor, kan, tel içerisinde öbür taraftan nefsi bırakmıyor onu. Yine bir başka yeşil sahaya, efendim, cennetin tabiri caizse bir şubesi olan bir yere, Allah'ın evine Cilani, gidip de şu namazımı aşk ile şevk kılayım diyemiyor. Mahallede takım kuruyor, gel sen, sen, sen, sen, sen gel beraber gidelim diyor. Bir kişiyken 15-20 kişi oluyorlar efendim saha kir alıyorlar gidiyorlar ama bazı sohbete giderken aynı takımı kurup gelmiyor. Bir kişiye bile söylemeyecek cikmiyor. Ya bana bir şey derse ne yapacağım? Desin yani seni vuracak değil mi? o tatlı tatlı hadi gel seninle bazı sohbeti gidelim dedim gelmedim dedi sen kaybetmedin yok kaybetmedin geldim dedi sen de kazandın o da kazandın. Burasını da geçiyoruz. اُولَٰئِكَ عَلَىٰهُ لَمِّنْ ve وَاُولَٰئِكَ هُولُمُونَ فِحُولُ Eğer insanlar namazlarını dost soru kılarlar, zekatlarını tam olarak verirler, ahirete şeksiz ve şübessiz olarak inanırlarsa, bu insanlar Rablerinden büyük bir hidayet üzeredirler ve bu insanlar ciddi manada felaha ermişlerdir. Hem dünyada hem ahirette bunlar saadete ermişlerdir. Buyuruyor. Sonraki bir ayet-i de görelim. Şimdi bu ayet kelimenin manasını vermeden önce sebebin üzülünü müzakere edelim. Sebebin üzül demek, yani bu ayetin inişine sebep olan olay nedir? Mekki Mükerreme'de, bu süren iniş zamanı Mekki Mükerreme'de, İslam'ın ilk dönemlerinde inmiştir bu ayet. Demek ki namazda var idi, namazın olduğu dönemlerde inmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an ayetlerini okuyor, Kur'an ayetlerine inananlar ezberliyor, okuyor, bu ayetler çok etkili oluyor. Tabi biz Arapçayı sonradan öğrenen, öğrendiysek öğrenmişizdir. Tam onun künhu hakikatini, ağırlığını, edebiyatını anlamamız, anadan doğma Arapçayı çok iyi bilen insan gibi bunu anlamamız mümkün değil. Yani, Nasıl ki böyle bazı sözler insanı sihir ederse, sözler insanı sihir ederse, sihir eder demek yani çok etkiler. İnne mine'l-beyani le sihran. Şubes aşklamalar içerisinde öyle sihir gibi olanlar vardır, insanı etkiler yani. Araplarda edebiyat çok fazla meşhur idi o dönemlerde. Yani bir mecliste toplandıkları zaman herkes edebiyat parçalardı. Ama Kur'an ayetleri geldiği zaman en çok edebiyatlı olan insanların cümleleri, sözleri, şiirleri bile solda sıfır kaldı. Hiç bunun Kuran-ı mukayese edilemeyecek şekilde geldi. Hatta bazı kitaplarda anlatıyor Ebu Cehil, Ebu Cehil olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geceleri evine gelir, evinin yakınlarında Efendimiz'in okuduğu ayetleri dinler. Niçin? Dinlerde iman etmek için değil. Bu ayetlerin akışı çok hoşuna gidermiş. O cümleler, o kelimeler çok hoşuna gidermiş. Gelirmiş, dinlermiş, dinlermiş. Bir başka arkadaşı da birbir ondan habersiz, o da gelirmiş. Orada birbirini görürler, göz gözü gelirlerdi. Anlaşırlardı, bu bizim son gelişimiz olsun, bir daha gelmeyelim buradan. Etkiler bizi, sonra iman ederiz, aman Allah'ım. Felakete yuvarlanırız. Giderlermiş, aradan biraz zaman geçince yine dayanamazlar. birbirinden habersiz. Yine gelirlenmiş, gece Efendimiz ayetleri okuyor onu okudu ayetleri dinlermiş. Böylesine ayetler gerçekten etkili, müessir, edebi, yönü çok mükemmel, mucizul beyan. Ebu Bekir Sıddık Dadıya Efendimiz'in Habeşistan'a bir hicret girişimi vardı. Habeşistan'a gidiyordu, artık Mekke'de bana çok üzülme diyorlar, imanımı, dinimi daha güzel yaşayabileyim diye... Habeşistan'a gitmek için Efendimizden izin aldı sallallahu gidiyordu, yoldan bir müşrik, müşriklerden birisi karşılaştırıyor. Ya Ebba sen nereye gidiyorsun? Ben de Habeşistan'a gidiyorum. Niye gidiyorsun Habeşistan'a? E, Mekke'de beni bırakmıyorlar rahat. İnancımı, imanımı yaşamakta zorlanıyorum. Gideyim de kimse olmasa inancımı rahat yaşıyorum. Olmaz. Olmaz. Sen Mekke'nin saygın insanlarındansın diyor. Bunu müşrik söylüyor. Sen, fakirlerin elinden tutarsın, yetimleri okşarsın, kavga yapanları surh ettirirsin, toplumun her kesiminin senden istifadesi var, eli açık, cömert bir insansın. Sana kimse bir şey yapamaz, benim güvencemin altındasın, gel, Mekke'ye dön, dilediğin gibi ibadetini yap. Ben inanmıyorum senin inandıklarına ama senin gibi bir insanın Mekke'nin kaybetmesini de istemiyorum, gel bakayım. Dönüyorlar Mekke'yi mükerdemeye beraber. Üçlükleri dolaşıyor bu adam. Diyor ki, Ebu Bekir böyle böyle bir insandır. Bunun Mekke'den gidişi bizim çok aleyhimize olur. Böyle değerli insanların toplum içerisinden soyutlanması bizim çok aleyhimize olur. Ebu Bekir benim güvencem altındadır. Buna kimse bir şey diyemez. Dediler ki tamam. Biz senin güvenceni kabul ederiz bir şartla. Nedir? Ebu Bekir evinde istediği kadar Kur'an okusun ama dışarı çıkıp sokaklarda, mokaklarda kimseye karışmayacak. Ebu Bekir Efendimiz'e iletti bu haberi. Evinde istediğin kadar Kur'an okuyabilirsin, namaz kılabilirsin ama dışarı çıkıp sokaklarda kesinlikle Kur'an okuyup efendim namaz kılıp başkalarına kötü örnek olmayacaksın. <gülüyor> kötü örnek olmayacaksın. Ebu Bekir sıddıkladı Yaman Efendimiz, peki dedi, evine kapandı, başladı evinde Kur'an okumaya. Canı sıkıldı, geçen zaman içerisinde evinin bahçesine çıktı. Evinin bahçesinde Kur'an okuyor, namaza duruyor, namazda geceleri sesli sesle okuyor gündüz. Açıyor efendim, bildiği ayetleri ezberinden ezberlediği şekilde beraber okuyor ama oradan geçen kadın erkekler, Ebubekir Efendimiz'in radiyadan okuduğu Kur'an'ı dinliyor. Tabi o ne yanık sesle okuyordu, nasıl işinden gelerek aşkla şerfli okuyordu. Bir de biz dinlemiş olsak, görsek, ne güzelmiş. İnanmayan kadınlar ve erkekler bile oradan geçerken o sesi duyunca hemen frene basıyorlar, duruyorlar, dinliyorlar. Ebu Bekir Efendimiz'in ayetlerini dinliyorlar, okuduğu ayetleri dinliyorlar. Her birisi etkileniyor. Şehrin içerisinde Ebu Bekir Efendimiz'in okuduğu ayetler konuşulmaya başlıyor. Küçükler haber gönderdiler, dediler ki seninki evinin bahçesine çıktı orada Kur'an okuyor yoldan geçen kadınları, erkekleri etkiliyor. Kötü örnek oluyor. Da ...dayanamıyor ya, git içeride okuyacaksan oku kardeşim yani burada... ...dışarıda okursan Kur'an, ben de artık senin koruyamayacağım benim güvencemi de kabul etmiyorlar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu efendimiz, senin güvenceni de istemiyorum, Allah'ın güvencesi bana yeter. Ben içeri girmeyeceğim, dışarıda okuyacağım Kur'an'ı. Kim ne yaparsa yapsın dedi ve dışarıda Kur'an okumaya devam edin. Şunu anlatıyorum, yani bu ayetler duyuldukça duyan insanlar kadınıyla ile, erkeği ile, genci ile etkileniyor, etkileniyor, artık bunlar müzakere konusu oluyordu. Dışarıdan Mekke'ye panayır için gelenler, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin veya Sahabe-i diğerlerinin okuduğu ayetleri duydukça Hemen değişiyorlardı, bu işi müzakereye oturuyorlardı ve nihayet bu insanların büyük bir kısmı iman ederek gidiyordu. Para kazanmak için Mekke'ye panayır için gelen insanlar imanla beraber geriye dönüyorlardı. Mekke'deki müşrikler bundan çok rahatsız oldu. Bakıyorlar ki Kur'an ayetlerini bu insanlar duydukça yoldan çıkıyorlar. <gülüyor> Yola geliyorlar da onları görüyorlar, çıkıyorlar. Bunda Kur'an ayaklarını duydukça Müslüman oluyor, duydukça Müslüman oluyor. Ne yapalım? İşte müşriklerden Nader ibn Haris. Bu diyor ki, arkadaşlarını topluyor, diyor ki arkadaşlarım, arkadaşlar siz bu Muhammed'e diyorsunuz ki sihirbazdır. Ya aklınız yok mu sizin? Bunu kime kabul ettirebilirsiniz? Daha düne kadar her biriniz Muhammedül Emin demiyor muydunuz? Kalkıyorsunuz diyorsunuz ki bu kahindir, falcıdır diyorsunuz. Allah aşkına bunun falcı olduğunu kime inandırabilirsiniz? Bunun söyledikleri yaptıkları falcılıkla ne alakası var? Olmadı kalkıyor bir kısmı bu adam delidir diyorsunuz. Yani bu kadar gülüş duruma düşmenin bir anlamı yoktur diyor. Bunun deli olduğunu söylediğiniz zaman kimseye bunu kabul ettiremezsiniz. Falcıdır demekle kimseyi kandıramazsınız. Sihirbazdır demekle kimseyi aldatamazsınız. Biz başka yöntemler bulalım diyor. Bu sözlerimize biz de inanmıyoruz. Başka yöntemler bulmamız lazım. Nedir bu yöntem? Ha, bu insanları Muhammed'in peşine götüren misal nedir? Ayetleri dinliyorlar, onu okuduklarını dinliyorlar, dinledikçe onlar ona, ona doğru kayıyorlar. Biz bu insanların Kur'an okumasını ve Kur'an dinlemesini engelleyecek yöntemler geliştirmemiz lazım. Ne yapalım? Bence çözüm şudur diyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve At kavminden bahsediyor. Semut kavminin olaylarını anlatıyor. Beni İsrail'in kıssalarını anlatıyor Kur'an ayetleriyle. Gelin biz de oluruz senin İran Kisra'sının ve yakın tarihteki devlet idarecilerinin ve kavimlerin kıssalarını romanlaştıralım. Biz de bunları vatandaşlara lanse edelim. İnsanların roman okumasına, bu hikayeleri okumasına ve dinlemesine yönlendirelim, insanları bunlarla meşgul edelim. Bir de şarkıcı kadınlar getirelim, güzel güzel şarkı söyleyen kadınlarla, dışarıdan Mekke'ye gelen insanları onların şarkılarıyla beraber, şarkılarını dinlemekle meşgul edelim. Ve dolayısıyla onlar şarkı dinlemekten, hikaye dinlemekten, Zaloğlu Rustem'in kısselerini, hikayelerini dinlemekten, Muhammed'in sözlerini dinlemeye vakit bulamazsınlar. Böyle bir şey yaparsa onlar bu ayetleri duymazlar, duymayınca da etkilenmezler. Doğru diyorlar. Bu Nazlı ibn İran'a geliyor oradan bu dediği istikamette romanlar, hikaye kitapları alıyor ve ayrıca şarkı söylemesini çok iyi beceren şarkıcı kadınlar çıralıyor, alıyor, cari olarak alıyor ve Özel eğitimde bunları eğitiyor ve bu cariyelere diyor ki, şarkıcı kadınlara kızlara diyor ki, dışarıdan baktınız gibi bir adam Müslüman Mekke'ye gelmiştir veya Mekkelilerden birisi Müslüman olma eğilimine girmiştir. Ha. Sen gideceksin ona, allayacaksın, ballayacaksın, yağlayacaksın şarkılarınla beraber onu sihir edeceksin. Efendim. Bir başkası sen işte buna Ruslemin hikayelerini anlatacaksın. Kisran'ın hikayelerini anlatacaksın. Dolayısıyla o şarkı türkü eğlencenin karşısında mest olacak. Ondan sonra da bak işte bu şarkılar, bu türküler, bu hikayeler bunlar Muhammed'in anlattıklarından daha fazla insanı cezbetmiyor mu diyeceksin ve böylece insanları engelleyeceksin diyorsun. <gülüyor> i̇şte bu hadise üzerine Mekke'de böyle bir hareket başlamış. İnsanlar Kur'an dinlemesinler. İnsanlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemesinler diye Kur'an'ın yerini dolduracak. Yani insanların Kur'an dinlemesine fırsat vermeyecek başka meşgalelerle insanları meşgul etmek için hareket başladığı kendisine göre de bir kısmı olarak da olsa etkisini gösterdi. İşte onun üzerine şimdi manasını vereceğim ayet-i kerime nazima. Buna sebebi nüzül diyoruz. Yani ayet-i kerimenin iniş sebebi. Bu hadise üzerine şu ayet-i kerime nazil oluyor. Sen ve minennas insanlardan vardır men öyleleri vardır ki yeş dediğiyle hadis. Lehvel hadis satın alır. Lehvel hadis boş söz demek. Eğlence sözü demek. Satın alır. Buradaki lehvel hadis nedir? İşte o hikayeler. Zal olan hikayeleri, cisraların hikayeleri. Bir de Onların getirdiği o hani para vermek suretiyle satın aldıkları şarkıcı kızlar vardı. mı? Onlar da şarkı söylüyorlar. Sonuçta bu şarkı söyleyenleri parayla kiralamışlar, almışlar. Bunları satın almış oluyorlar. Şarkıcı kadınları, şarkıcı, şarkı söyleyen kadınları. Bir de işte yakın tarihin hikayelerini, romanlarını falan. Efendim bunları satın alıyor. Niçin? Bunları satın alıyorlarmış. Liyubillah ansedilillah. Allah yolundan insanları sattırma bir çok enteresan bir kelime var hemen peşinde. ''Bi ilmin'' Farkına varmadan, çaktırmadan. Ne demek o çaktırmadan biliyor musun? O. ilmin'' ne demek? Yani adam kalksa dese ki ''Ey insanlar, Muhammed'i dinlemeyin'' sanıyorsun. Evet. ''Dinlemeyin, bunu anlattıkları yalandır'' dese, Muhammed emin bir insandır. Konuşma diyecekler, dinleyecekler. Öyle demiyor. Karşısına alternatif olarak o insanların Kur'an dinlemesini engelleyecek Efendim, başka sistem getiriyorlar. Bu insanı meşgul edelim, meşgul edelim, Kur'an'a bakmasın, Kur'an okumasın, Kur'an dinlemesin. Neyle meşgul edelim onu? Şarkıcının şarkısıyla meşgul edelim onu. Neyle meşgul edelim? oluruz, senin hikayeleriyle meşgul edelim bu insanı. Neyle meşgul edelim? İskender'in hikayeleriyle meşgul edelim bunları. Bu adam Kur'an dinlemeye vakti olmasın. Ey Müslümanlar! Bugün biz Müslümanlar bile en az tarafına baktığımız Kur'an değil mi? Gazete mi çok okuruz? Yoksa Kur'an mı çok okuruz? Bugün İmam Hatip okullarında bile öğrencilerimizin, yavrularımızın okuduğu Kur'an matematikten, müzikten, ondan sonra diğer şeylerden, diğer derslerden daha fazla değil mi? İmam yetişecek okullarda, ilahiyat fakültelerinde Kur'an öbürlerinden fazla değil mi? Hele felsefe, i batıl, batıl felsefelerle Selsefelere ayrılan zaman kadar Kur'an'a zaman ayırılmıyor. Biz kendimize gelelim ya, yani, biz kendimize gelelim. Kur'an okumuyoruz hatta. Şöylesi de vardır. Adam açıyor televizyonu, bir kanaldan öbür kanalda ne var ne yok diye kanalları geçiyor. Yani hoşuna giden bir şey olsa dinleyecek o Bir yere basıyor, bakıyor ki Kur'an okumuyor. Hemen geçiyor orası. Orası lazım dedim. Bir başka yere geçiyor, birisi vaaz ediyor. onu da geçiyor hemen, onları da lazım bu zamanı. Bir başka yerde bir hanımefendi hazretleri bir şeyler anlatıyor, ha dur bakalım burası çok önemlidir, dur bakalım Amerika'dan maaş ediyor falan, Irak'tan maaş burası çok önemli. Çünkü öbür tarafta Kur'an okunuyordu, vaaz ediyordu, onları tırak tırak tırak tırasıp geçiyor insan. Yani insanlar Kur'an okumasınlar, Kur'an dinlemesinler, başka şeylerle meşgul edelim siyaseti ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Nazrı ibn Haris'in siyaseti yine. O zamanki müşriklerin bir siyaseti idi. İnsanları Kur'an dinlemesinler, başka şeylerle meşgul edelim. Hikayelerle, kıssalarla meşgul edelim. Eğlencelerle meşgul edelim. Şarkıcılarla meşgul edelim. Kur'an dinlemesinler. Kur'an dinlerlerse bunlar etkilenirler. Va sohbet dinlemesinler. Va sohbet dinleyenlerse bunlar etkilenirler. Etkilenmemesi için şimdi bi gayri ilmin çok enteresandır ayet-i bu kelime. Yani farkına varmadan, çaktırmadan insanları yoldan çıkarıyor ifadesi. Kimse, ben şu işlemi, şu şarkıyla meşgul olurken, şu beni meşgul edecek efendim, şu meşgalelerle, şu romanlarla uğraşırken, efendim ben bunlarla uğraşmasam dinimle, Kur'an'ımla uğraşırım, daha çok ilim sahibi olurum, irfan sahibi olurum, imanım artar, onunla uğraşmayayım da bununla uğraşayım demiyor. Zaten bu teklifle beraber, sakın Kur'an okuma, al, roman oku dese, insan, efendim, olur mu öyle şey? Bu teklifi reddeder, kabul etmez onu, uygun görmez onu. Bu ifadelerimden hani roman okumak caiz değildir şeklinde bir şey anlamayın. Dini romanlar okumak ayrı şeydir. Biz burada anlatmak istediğimiz ayet-i kelimenin sebebini üzülü nedir? Sebebini zülü yani iniş sebebi. Kur'an dinlemesinler, Kur'an okumasınlar, başka şeylerle meşgul edelim onları da Kur'an'ın gerçekleri hayatlarına yansımasın diye efendim, bi ilmin çaktırmadan bunu yaparken de yani hedef olarak biz Kur'an'ın düşmanıyız, Kur'an'ı okutmak istemiyoruz, Kur'an'ı dinlemeyin diye teklif etmiyorlar. Daha kaptı. insanın nefsini okuyacak şeylerle insanlar meşgul ediyorlar. Kur'andan uzak bırakıyorlar. Ve etteha huzva. Ve etteha efendim. Bunları ediniyor insanlar. Özülen eğlence. Ulaiken. İşte insanlardan bazıları vardır ki lehvel hadis eğlence, ondan sonra şarkı, türkü ve işte hikayeler, masallar falan satın alıyorlar. Bunlarla beraber insanları çaktırmadan yoldan çıkarmaya çalışıyorlar ve bunlar bir eğlence vesilesi kabul ediyorlar. ike böyle yapan insanlar var ya. Lehum azabun muhin. Bunları ihanet edici, rezil ve perişan edici, analarından doğduklarına pişman edici ciddi azaplar vardır bu insanlar için. Onlar böyle yapıyor ama kendi kuyularını kazıyorlar Mevlamı. Vayla tutular aleihi ayetlerimiz. Bizim ayetlerimiz bu insana okunduğu zaman vella mustekbiral, kibirlenerek gururlanarak büyüs çevirip ki ellemnesine hasan ki bizim ayetlerimizi duymamış, ki en nefi Sanki bakırsan ki kulağında sağlık var, duymuyor gibi. Ama haburubur, çaburubur şarkının karşısında, dansının karşısında kendisi de dahta geliyor, oh, ellerini çırpıyor falan. Oh, o da onunla beraber efendim işi götürüyor. Aralarında belki 100 metre vardır ama onu anlattığıları, onu okudukları, onu yaptığı dans, işte sazlı, cazlı, sanki o da onun yanındaymış gibi, burnunun eteğinin dibindeymiş gibi o ağzından su, sular akıyor. Olduğu yerde duramıyor, kaynıyor. Ki enne fî udûne-i Kur'an ayetlerine gelince, ezan-ı Muhammed'e gelince kulaklarında sanki sağlık vardır. Febeşirhû bi'adâbin elîm. Bu insana elîm bir azabı müjde olarak ver Habib. Yandı bunun işi bitmiştir. Elin bir azap onu bekliyordur Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, onu böyle haber veriyor. Fihmetli müminler, bu ayet kelime, tefsir-i sadedimde sahabe-i kiramdan i̇bn Mesud radıyallahu anh efendimiz ve bazı sahabilen, buradaki lehvel hadis'ten maksat, satın alınan lehvel hadis'ten maksat şarkı türkü olduğunu yeminle beraber ifade ediyorlar. Gerçi anlattığımız sebebin üzerinin içerisinde zaten şarkı türkü de vardı, uygulamalarda şarkı türkü de vardı. Özellikle Sesi Güzel Kadınları, cariyeleri kiralıyorlardı. Bu, bu konuda özellikle eğitiyorlardı ve insanları bunlarla meşgul ediyorlardı. Bugün nesil neyle meşguldur? İnsanlık neyle meşguldur? Sadece Türkiye olarak düşünmeyin, Arabistan'da bile. Efendim, Mekke-i Mek Mükerreme'de, Medine-i insanlar bile televizyonun açlıkları zaman neyle meşgul oluyorlar? Dünyanın bir yerinde bir maç yapılıyor. Bütün dünya o maçı Efendim, il, takip ediyor, ona zaman ayırıyor, onunla ilgileniyor. Dünyanın bir başka yerindeki maçla dünyanın öbür tarafındaki insanlar ilgileniyorlar. Ama evindeki, rafında, gözün önündeki Kur'an ile insan ilgilenmiyor. İşte biz kendimizi gözlem bir geçirelim. Gerçekten Kur'an'a ne kadar zaman ayırıyoruz, Kur'an'ı ne kadar okuyabiliyoruz, ne kadar dinleyebiliyoruz, onun ayetlerini anlamak için hayatımızdaki planımız, programımız, ayırdığımız zamanımız ne kadardır bunları gözlem bir geçirelim. Eğer insan Kur'an'dan uzak yaşarsa insanın kalbi katılaşıyor, sağır gibi oluyor. Başka şeylerle meşgul olunca insanın kalbi katılaşıyor, sanki kulakları yokmuş gibi oluyor ayetler karşısında, ezan-ı karşısında ve gerçekler karşısında. Her şeyi duyuyor ama ona sıra gelince zor geliyor, sanki duymazlıktan geliyor. Hammal misalini zaman zaman veriyorum. Hammal yük taşırken çok efendim çalışkandır, hamarattır, iş görürdür. 50 kilo, 100 kilo, 150 kilo yükü, efendim senin benim bir bardak çayı ne kadar kolay içiyorsak o da o kadar kolay o yükü taşıyor. Hem de aşkla şevkle taşıyor sonuçta kim ıngır tıngır meselesinden dolayı. Aynı insan iki rekat namaz kılmaya, dört rekat namaz kılmaya zorlanıyor, üşeniyor. E şimdi dört rekat namaz namaz sabah namazı kılacağım diye zorlanıyor. Dört rekat namaz kılmak 150 kilo yük taşımaktan zor mudur? İşte adama zor geliyor. İnsanın kulağı her şeyi duyuyor ama Kur'an ayetlerine gelince eğer kalbini başka şeylerle doldurursa, pisliklerle afiyet doldurursa ne olur? Efendim ona zor gelir. Duymaz, kulağına girmez. Mesela şimdi kış mevsimidir. Soğuk algınlığı sebebiyle bazen mide bulantısı bizim de başımıza gelebilir, çocuk çocuğumuzun da başımıza gelebilir. Mide bulantısı oluyor, ateş yükseliyor falan. O mide bulantısı olan insana diyoruz en güzel, daha önce çok sevdiği yemeği yapıyorsunuz, önüne koyuyorsunuz, kafasını çeviriyor, suratını eksediyor, midem bulanıyor diyor. Çok sevdiği yemeği önüne koyuyorsunuz, yemiyor, midesi almıyor. Çünkü mide hasta, rahatsız. İşte insan Kur'an'a zıt ve ters olan şeylerle kalbini doldurursa, affedersin, o pisliklerle doldursa, ezanı duyduğu zaman ondan haz almıyor. Kur'an'ı duyduğu zaman ondan zevklenmiyor. Niçin? İşte o hasta gibi. Hasta olunca efendim en leziz yemekleri getirsin önüne midem çekmiyor, istifa ediyorum der ya, fi kulubihim maraz onların kalplerinde maraz var Allah buyuruyor yine. Onun için evvela kalbi ki marazı gidermek lazım. Hastalığı gidermek lazım. Ondan sonra Kur'an çok tatlı hale gelir. Evet. Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.